Es-Seyyid Allah tabareke ve teala. Seyyid olan Allah Azze ve Celle'dir. Tabareke ve tealadır. Biz dedik ki sen bizim aftaluna fadlen, bizim en üstünümüzsin. Ve a'azamuna tûlen, en uzun boylumuz yani infak olarak en çok infak edenimizsin. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü ve Selam قُلُوا بِقَوْلِكُمْ اَوْ بَعْدِ قَوْلِكُمْ Yani bunları söyleyin fakat bazı söz veya bir sözlerini, bazılarını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 Araf ayeti ile alakalı en am 164. ayet-i tefsiriyle manası tefsiriyle manasıyla alakalı İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki yani ilahen seyyiden yani seyit olan ilah manasında ve yine eee İbn Abbas radıyallahu anhuma e, Allahu Samed İhlas Suresi'ndeki Allahu Samed e, ayetini açıklarken de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 Allah Azze ve Celle seyyiddir. Yani bütün bu kainatın var olan her şeyin tasarrufu yönetmesi Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bunu hep seyyidle alakalı kelimeler. Allah Subhanehu ve Teala seyyiddir ve bütün itaat ne varsa boyun eğme, hudu yani Allah Azze ve Celle'ye huşu duyma, boyun eğme ve hiçbir ortağı olmaksızın seyyiddir Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle seyyittir yaratmasında hiçbir orta benzeri olmayandır Allah Azze ve Celle. Diyor ki dediğimiz gibi biraz önceki Enam suresi 164. ayet kelimesinde, "Qul aghir Allahi abghir Rabban, wahu Rabbu kulli şey". O Allah Azze ve Celle her şeyin Rabbi olduğu halde ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Ey Muhammed böyle de o müşriklere. Ve biraz önce dersimizin başında İbn-i Abbas radıyallahu anhumanın bu ayetle alakalı yani ilahen seyyiden, seyyit olan ilahtan başka bir Rab mi arayayım? manasını olduğunu söylemiştir. i̇bn Abbas, Abbas radıyallahu İbn Ebn-i taberi rahimuhullah tefsirinde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 Allah'tan başkasına yönelmem çünkü O her şeyin Rabbi, her şeyin sahibi, her türlü yaratma ve emir Allah Azze ve Celle'lendir. Böyle olduğu halde ben Allah'tan başka Rabb mi diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Allah'tan başka eşler koşanlar, Allah'tan başka Rabler edinenlerin yani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 Tabi olmazlar, size uymazlar. سَوَاُنَّ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَمْتُمْ سَامِتُونَ Onları çağırsanız da, sussanız da, konuşmasanız da sizin için birdir. Yani hiçbir sonuç alamazsınız. اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ دُونِ اللّٰهِ O sizin Allah'tan başka taptıklarınız var ya, onlar da sizin gibi birer kuldur diyor Allah Azze ve Celle. فَدْعُوهُمْ <gülüyor> فَلْيَسْتَج۪يب اِنْ كُنْتُمْ Öyleyse ne yapın? Eğer doğru söylüyor iseniz, davanızda doğruysanız ne yapın? <gülüyor> hadi. Hemen onları çağırın da size hadi cevap versinler. O duanıza icabet etsinler. اَرْجُلُنْ يَمْشُونَ biha. Onların yürüyecek ayakları mı var? اَمْ لَهُمْ اَيْدُنْ يَبْتِشِونَ بِهَا Veya onların tutacak elleri mi var? Emlehum <gülüyor> ayunun Yoksa onların görecek gözleri mi var? Emlehum <gülüyor> adanun Onların duyacak kulakları mı var? Qulid akum, thumma Öyleyse de ki haydi çağırın ortaklarınızı. Ne duruyorsunuz? Sonra tuzak kurun. Bana tuzak kurun da sonra bana göz hadi göz açtırmayın bakalım da görelim. İn veliyyallahu allazi nazzal el kitabe benim dostum benim velim bana Kur'an'ı indiren Allah'tır. O huwa yetevella's Allah salih kulları dost edilir. Ve'llezine ted'un min dunihi. Allah'tan başka taptıklarınız var ya, la yastati'una nasrakum ve la yansurun. O Allah'tan başka ibadet ettikleriniz var ya,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 sizin akidenizi, tevhidinizi bozacak bir kapı aralayıp da oradan içeri girmez. Şimdi yine e, bu şeyle alakalı, manayla alakalı, Sünneli e, İmam Ahmet bin Hanbel Rahim müsnedinde ve Sünneli Kübra'da yine ceyit bir senetle Nesr Malik radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme el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 Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve onun resulüyüm." dedi diyor. Şimdi kardeşlerim, hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Seyyidü velad Adem'dir. Adem oğullarının efendisidir hiç şüphesiz. Ve Allah'ın kullarının en üstünüdür. En hayırlısıdır. Muttakilerin imamıdır.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 Es-Seyyid, Allahu u ve Teala. Seyyid olan Allah-u Tebareke Teala'dır sözünü ne yapmıştır? Söylemiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve genel olarak baktığımız zaman dinimiz kişilerin aşırı bir şekilde övülmelerini yasaklamıştır. Bukhari ve Mislim'de bu Bekra radiyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki, bir adamı Allah Resulü, bir adam,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 Allah Resulü sallallahu aleyhi diyor ki: "İza raeytum el Birilerini çokça öven birilerini gördüğünüz zaman "fahthu fi wujuhihim et Onun yüzüne ne yapın? Toprak serpin diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim, övme ve övünme bir yere kadar belki olabilir. Ama her şeyde olduğu gibi bunun aşırıya gitmesi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 ve zekatı veren kullarından eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Şedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve tövbileyk ve ahir da'vana en hamdillahi rabbil alemin.